Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nasta'in. Fehüve râin ke râin râiyâni râûne ke râiyâni râûne ilel-âkhir. <gülüyor> İzzi'den ellinci dersimize geldik. Mehmuz konusunu okumaya devam ediyoruz. Fehüve râin, burada kalmıştı. Fehüve râin, ismi fail. Şimdi ra'yen -e ismi fe'ali normalde nasıl olması lazım? Ra'iyun, nasirun gibi. Ra'iyun. Ama damme yanın üzerinde sakil yani ramiyun gibi. Damme yanın üzerinde ağır atıyoruz ne oluyor? Ra'in ra'in <gülüyor> oluyor. İltikay sakinen ya ile tenvin arasında oluyor. Yay atıyoruz ra'in oluyor. Ra'in gibi yani veya ramin gibi. Rama yer mi? Onun isim nasıl? Bunda aynı. Ra'in kera'in. -ra Ra'in gibi. Ra'in yani çoban. Ra'in Ama el başına geçsek el er ya geri geliyor. Hatırlayın. Ra'mi mesela. Eliflam başında olsa el-ra'mi oluyor. El-ra'mi. Er Fakat eliflam olmasa ra'min oluyor. Kadin veya. kadin el kadi. Ra'in gibi. Ra yani tesniye. Ra'miyani gibi. Ra'une ra'mune ra gibi. Ra'min, ra'miyani, ra'mune ra'in Ra, -in, ra yani ra'una ra'in yani gören Kara yani ra'una ra'i yani ra gibi ve zâke mer'iyyun ismi mef'ul mer'iyyun mermiyyun gibi rama yermi okuduk ya onun ismi fa'ilin yani bu da aynı mer'u'yundur aslı ve aynı kelimede yan yana birincisi sakin ve ya çeviriz mer'u'yun oluyor yan'ın münasebetiyle kesre veriyoruz makamda mer'iyyun oluyor mer'iyyun yani görülmüş mer'iyyun gibi veya mer'u'yun gibi ve binau af'ale minhu ve binau af'ale if'al babı minhu bundan yani bur'an. Bur'an'ın ef'ale babı muhalifun farklıdır, muhaliftir yani farklıdır li ahabatihi -e kardeşlerine. Yani diğer mehmuzlardan farklıdır. Eyden yine yani nasıl fiil-i muzarif farklıydı? Hemzeyi atıyorduk ya hatırlayın. Dünkü dersimizde okuduk. Ne demiştik? Demiştik ki Ve al-arabu lakin al-arabu kad ijtama'at ala hasf al-hamzati min mudari'ihi. Ra'a yara olacağına yara oluyordu değil mi? Halbuki mesela na'a yan'a yani ra'anın kardeşi na'adır. Ekavatihi der ki yani tıpatıp benzeri. Mesela na'a ayni. Ayni aynu'l fe'l hamza lamu'l fe'l illetli fa'ala yef'alu babında ama oradan hemze atılmıyordu. Yani yera ona muhalif farklı oldu. Raanın mudara'ı diğer kardeşlerinden nasıl farklı olduysa aynı şekilde ve bina'u ef'ale yani ef'ale yuf'ilu if'al babına getirdiğimiz zaman minhu yani bu re'ayı onu yani radan ra muhalifun yine farklıdır. Li'ehevati kardeşlerine ey'den yani aynen mudara gibi nasıl mudara'ta hemze atılıyordu? Bu ef'ale yuf'ilu if'al babında da hemze atılıyor. Hem de hem madide, hem mudarete, hem ismi failde, hem emir, hem nehi hepsinde. Halbuki mücerredinde sadece mudarete atılıyordu. Bir de emir ister atıyorduk ister atmıyorduk. Atılan şeklinde de kullanabiliyorduk, atılmayan şeklinde de kullanabiliyorduk. Ama burada ise bu ef'ale babında ise hepsinde atılıyor. Madide atılıyor, mudarete atılıyor, emir de atılıyor, nehi de atılıyor, ismi failde, ismi mef'ül hepsinde atılıyor. Demek ki ve bina'u ef'ale if'al babına getirdiğimiz zaman re'ayı minhu yani re'adan muhalifun farklıdır. Liyahavati'yi e diğer kardeşlerine benzerine farklıdır. Ayrıca Nasıl mudara farklıydı? Bu da farklı. Mücerredin mudara'ı yani. Mücerredin mudara'ı nasıl farklıydı? İf'al babının hepsi farklı. Yani fetequlu mesela er'a diyorsun. Ekreme babı. Er'e'ye olması lazım. Ekreme er'e'ye. Re'e'ye er'e'ye. Re'a gördü. er'e'ye gösterdi. Er-e'ye er e, ye, era olması lazımdı ama e, şey er-a er-e'ye er, a olması lazımdı. Hemze'yi atıyoruz. O Aynülfe'yle olan hemze'yi atıyoruz. Hemze'nin fethasını makabına veriyoruz. Ne oluyor? Era oluyor. Er-e'ye. Hemze'yi attık ne oldu? Hemze'nin fethasını makabına verdik. Er, e oldu değil mi? Ya harekeli makabını meftur. Elif'e kalb ettik. Era oldu. Demek ki era gösterdi. r a gördü Era gösterdi Era ra Era yuri, yuri yudur kökü. Aslında yuri yu. Hemze'yi atıyoruz, kesresini de makabına veriyoruz, yuri yu oluyor. Yağın ya hareketsini atıyoruz, yuri oluyor. Era gösterdi, yuri gösterir. Iraen de mazhar, iraendir aslında. İraen, hemze'yi atıyoruz ne oluyor? Iraen tabi iraen. Hemze'nin fethasını makabına veriyoruz, iraen kalıyor. Ve iraeten. İraen iraaten iki şekilde de olur. Yani talı tasız Attığımız hemze yerine ta da getirebiliyoruz. İraeten oluyor. Ta getirmesek iraen oluyor. İraen yani göstermek, İraeten yine göstermek. İsmi failde yine murin, fehu ismi fail muriyun olması lazım. Er Hemzeyi atıyoruz. Kesresini makamına veriyoruz. Muriyun oluyor. Muriyun olunca Yağın üzerinde damme sakil atıyoruz. Murin oluyor. İltikay sakinenden dolayı ya ile tenvin arasında yayı atıyoruz. Murin oluyor. Murin yani gösteren. Aynen ramin gibi çekiyoruz. Bakın. Murin muriyani murune muriyetun Muriyatani muriyatun. Dikkat edin. Ramin ramiyani ramune ramiyetun Ramiyatani ramiyatun. Aynen. Murin muriyani murune muriyetun muriyetani muriyetun. Onu anlamırsanız bunu da anlarsınız. Onu anlamamırsanız bunu da anlamazsınız. Ha anlamamırsanız tekrar o derse dönüp tekrar dikkatli okuyacaksınız. Evet. Tabii köklerini hepsini çıkarabilirsiniz. Nasıl ki murin mur iyundur. Muriyani de mur iyanidir. Murune mur iyunedir. Muriyatul mur Muriyatan muriyatanidir. Muriyatul muriyatumdür. Böyle. İsmi mef'ule geliyoruz ve zake muren. Muren nedir? mur iyundur aslı. Mukremun gibi. Mur ayun. Hemzeyi atıyoruz da fethasını mahabine veriyoruz. Murayun oluyor. Yarın üzerinde damesak ile atıyoruz. Murayn oluyor. İltiqay sakinen ya ile temin arasında ya hasfediyoruz. Muren oluyor. Muren yani e, murin gösteren, muren gösterilen, gösterilmiş muran. Murayani aynen çekiyoruz. Muren murayani murauna. Dikkat edin. Muren, murayani, murauna. Bununa benzer olabiliriz. Mu'tan. mu'ten, mu'tayani, mu'tauna. Hatırlayın mu'tem. Mesela muren asli murayyun. Murayani nadır murayani hemzeyi attık murayani kaldı. Muray e, murayani murauna. Evet murauna <gülüyor> bunun aslı nedir? Murayuna mukremuna gibi. Murayuna hemzeyi atıyoruz, fethasını makamına veriyoruz. Ne oluyor? Muray e, murayuna oluyor değil mi? Evet. Murayuna. Evet tekrar ediyorum Mur e Yuune gibi Mur Yuune hemzenin fethasını makabine verir hemzei atıyoruz mu mu Yuuna kalıyor mu Yuune ya hareketli makakabbil me Elife çeviriyoruz Mur oluyor Mur ne ilk ay sakininden dolayı Elife atıyoruz mu oluyor Mur ne ismi veun Cem E Evet Mureyyetun yazmış tesniye i̇sm şey müennesinde Mureyyetun benim elimdeki nusha Benim elimdeki kitapta Mureyyetun yazmış Yanlıştır Muratun olmasına Mureyyetun çünkü aslıdır Mureyyetundur aslı Mukremetun gibi Mureyyetun Hemze'yi ne işine atıyoruz artık biliyorsunuz Hemze'nin harekesini makabine verip atıyoruz Ne oluyor? Mureyyetun oluyor Müreyetün ya harekeli maqalimi meftuh ''Elife kalbediyoruz bedürz muratun oluyor. Muratun bak. İsmi mafgulün müennesi anası muratun. Murayyetun aslıdır. Yani yakın aslı. Asıl aslı müreyetün. Ha. Muratun müreyetani müreyetani yazmış ama müreyetani olması lazım. Çünkü aslı müreyetanidir. Müreyetani hemzeye atık. Müreyetani oldu. Onu elife kalbetik Muratani oldu. İltikai sakinlerinden dolayı bir elife hasfettim. Muratani. E, e, muratani yazmış ama muratani. Muratun, muratani olması lazım. Evet. Muratun, muratani. Murayatun muratani. murayatun. muratani. Burada zaten murayatundur. Aslı murayatundur. Mukrematun gibi. Murayatun. Hemzeye atıyoruz. Murayatun kalıyor. Vetequlu fil emri erih. Emir Nasıl yapılıyor? Aynen ekrim gibi. E, kökünü tam şey yaparsak ne olur? tur i tur-i-yü, er-i olur. Er-i. Ama hemzeyi atıyoruz ya, tur i -yu'dan değil de tur-i-yü'dan yapıyoruz. Evet, tükrimudan mesela bunun e, hemze atılıyor ya, tur-i. i, tur -i yapıyoruz, tur-i oluyor tabii. Tay atıyoruz, hemze getiriyoruz, er-i. Çünkü tu eri, tu ekrimu gibi yani. Hatırlayın. Aynen tu ekrimunu nasıl yapıyor? da aynı. Tu eriyu e, tu eriyudur aslında. Tabi hemzeye atıyoruz. Tu eriyu kalıyor. Hemzeyi. Çünkü biliyorsunuz burada Araplar atmışlar. Bunda hepsinde. Yani madisinde, mudarağında, bu efe babını hepsinde. Biraz önce söyledik. Tu eriyudur. Hemzeye atıyoruz. Tu eriyu kalıyor. Tay atıyoruz. Eri e, eriyu oluyor. E, yayı da cezm için atıyoruz eri oluyor. İnşallah anladınız. Eri. Çekimi zaten eri, eriya, eru, eri, eriya, erina. Aynen irminin çekimi gibi. İrmin çekmişte, i̇rmi nasıl çekişse böyle 20, 20ya, 20u, 20 20ya, 20 aynen. Eri, eriya, eru, eri, eriya, erina. Eri yani göster. Mesela ra gördü. E era gösterdi. Eri göster. Eri eri eriya siz ikiniz görseniz erûs sizler eri eyvansan eriya siz ikiniz eriyin. ve bi ta'kidi eriyenne ta'kidla biliyorsun aynı 20 gibi ya geri geliyor niçin geri geliyor biliyorsunuz eriyenne eriyanni erunne Erinne, eriyanni erinanni bu erunnedeki vav wow, gidiyor niye çünkü damme var onu gösteren damme olduğu için erunne oluyor ve takulu fin la turi la turi yani gösterme la turi sondaki ya Nehi cezm için ya buradaki la, o turi'nin yasını onun için götürmüş. La turi, la turi'ya, la turu. La turi, la turi'ya, la turi'ne. Ve bitteekid, la turiyenne, la turiyenne, la turunne. La turinne, la turiyenne, la turinanne. Bu da tamam. Ve tekulu fi ifte'ale. İfte'ale babından minel mehmuzil fai. Mehmuzul fah. Mehmuzul fa' bir de aynı zamanda ecvef. Yani faul fiili hemzeli. Orta harfi de illetli olsa. Mesela ne gibi? Mesela kökü bunun e-vele. E -ve veya e-vele, faile sırasında yanlış değilsen. E-vele olması lazım. E-vele, e de var. Bu e Şimdi e-vele. e, e Bunu dikkat edin. Hemze. Başında hemze var. e Ortası da illetli ev ile. Bunu ifteale babına getirelim. Ne olur? İtevele olur. Dikkat edin. İfteale. İtevele. İtevele. İkinci hemzeyi biliyorsunuz. Hemze sakin, makabli kesreli olduğu için. iki hemze yan yana ya. İki hemze yan yana. İkinci hemze sakin, makabli kesreli. Yaya çeviriyoruz. İtevele oluyor. İtevele. Ve o harekeli makabli meftu elife kalbol ediyoruz. İteale oluyor. Ha. İhtale oluyor. Yalnız bu örneği niye veriyor? Bunu sizin şuna dikkatinizi çekmek için. Şimdi bizim ifteale babında kuralımız neydi? Faül ya olursa o faül fiili ya veya vah veya se olursa o faül fiili te'ye çevirip iftealenin tasına idgam edip itteale mesela burada dememiz lazım değil mi? İttale. Ama burada öyle yapmıyoruz. Niye? Mesela itesere gibi yapmıyoruz. İteseredeki ya'yı ta'ya çevirip ittesere yapıyorduk ya veya iutekaya Deki vavute itte ka yapıyorduk. Veya ise is kaledeki mesela ise is garedeki ise is garedeki ise garedeki ise garedeki ise garedeki itte garedeki -e, e, it -gare yapıyorduk. Şimdi burada niye yapmıyoruz? Şundan yapmıyoruz. Çünkü buradaki ya aslında hemzedir. Hakiki ya değil bu. Hemzeden gelme geçici olarak mesela hemze-i vasıl gelse ne diyoruz? Ve etale diyoruz değil mi? Şu anda mesela İ italedir ama hemze vası, şey wow gelse bu hemze-i vasıli attığım zaman ve itale diyoruz. Bu ya ortadan kalkıyor yani bu ya arzi geçici ya olduğu için hemzeden dönme ya olduğu için. Hakiki faul fiil ya değil aslında hemzedir. Onun için biz burada o kuralı uygulamıyoruz. Yani faul fieli taya çevirmiyoruz. Burada bunu örnek vermesinin sebebi ise bunu öğretmek içindir. Dikkatli olun hemzeden gelen ya ifta'ale babında o yataya çevrilmez. Hemzeden gelen yataya çevrilmez. Bunu size öğretmek için bu örneği veriyor. Demek ki kökü eviledir. İvi ne oluyor? Evile i'i i'tevele oluyor. I e, vavı yaya çeviriyoruz. Şey, hemze'yi e, yaya çeviriyoruz. İtevele oluyor. Vavı elife çeviriyoruz. İtale oluyor. Evet inşallah bunu Anladınız. Evet. Manası ıslah etti manasında. İtale yani ıslah etti. Ke ihtare, ihteyere gibi yani. İftala babında demek istiyor. Ve ihtale bunun da aslı elevedir. E-le-ve. Dikkat edin. e ve Bu da oluyor. İ-te-le-ve. i̇ ve İtaleve. i̇ oluyor. i̇ Sondaki babı için yaya çeviririz biliyorsunuz. i̇ İtalea oluyor. İtalea'ya ikinci hemzeyi yani baştaki ikinci hemzeyi ya'ya çeviriyoruz. İtalea oluyor. Ya harekelim, akamef alife kalverir. İtala oluyor. Yani burada da buradaki ya'yı da ta'ya bakın çevirmiyoruz. İttala demiyoruz. Dikkat edin. Bu kuralı burada da uygulamıyoruz. Aynı aynı şey yani. İtala'nın manası da ihmal etti, önem vermedi, değer vermedi, ihmal etti manasına geliyor. Yani taksiratta bulundu. Yani kusurda bulundu. İtalan manası budur ki iqtada iqtada iqtadaya yani iftala iqtada gibi. Evet mehmuz konusuna konusunu da bitirdik. Şimdi ibareyi okuyorum. fehu ve ra'in kara'in ra'iyan ra'un kara'iyani ra'un ve za ka mar'iyun ve bina'u minhu muhalifun li akhawatihi ايضا fe taqulu ara ve ira'atan fehu murin muriyani Muriatun. Vaza kemeren, murayani, murayuna, ee, murat. Şimdi doğrusunu okuyorum. Ben de yanlış <coughs> yazmış ama ben <coughs> doğrusunu okuyacağım. Muratun, Muratani, Muriatun. Ve takolu fil amri, eri, eriya, eru, eri, eriya, erina. Ve bittte akidi, eriynne, eriyanne, erunne, erinne, eriyanne, erinanne. Ve takolu fil nehil, la turi, la turya, la turu. لا تري لا تريا لا ترينا وبالتأكيد لا ترينا لا ترياني لا ترن لا, ترن لا, تريان لا, تريان لا ترين لا ترياني لا ترينانى وتقول في افتعل من المهموز الفائء إيتالا كاختارة وإيتالا كاقتضاء وش وإيتالا أستفلا إيتالا كاختارة وإيتالا كاقتضاء